Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Gözlerimizin önünde dünya haritası da, coğrafyası da ve siyaseti de yeniden şekillendiriliyor şüphesiz olup bitenler Allahu Teala'nın kontrolü dışında değil. Böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Bundan binlerce sene önce de dünyayı kendi iradelerine göre şekillendirmek isteyen Firavunlar, Nemrutlar Oldu dünyada. Dünya kaldı onlar gitti. Şimdi de dünyaya kendi ihtiraslarına göre şekil vermek isteyen birileri var, olacak. Bunu dünyadan kökten kaldırmak bugüne kadar mümkün olmadı. Bundan sonra da mümkün olmayacak. Yeni dünya düzeneğinde, siyasette, coğrafyada ve benzeri gözle izlenebilir alanlarda yapılmak istenen değişikliklerin gerekli olanları veya mecburiyetten yapılanları var. Ama bilinçli bir şekilde çok önemli kurallar konarak yapılmış haince planlar da var. Bunların en dikkat çekeni yeni dünya düzeyneyinde, düzeninde demiyorum, düzeyneyinde en dikkat çekeni iradesi köreltilmiş düşünemeyen yorumlamayan sadece verileni yiyen verileni içen kendisinden talep edileni yapabilen bir insan türü isteniyor bu oluşsun insanlar böyle yaşasınlar isteniyor. <gülüyor> yani dünya 7 milyar mı, <gülüyor> bir 700 kişi üst tabakası olsun, gerisi o 700 kişinin emrinde olsun veya 7000 kişi ama uçuk bir fark. Yani dünyada adalet, eşitlik vesaire... Dedikleri şey bu üst kadro ile alt yığınlar arasında değil, yığınlar arasında eşitlik olsun. Üsttekiler kendilerini Firavun kafasında görüyorlar ve bir tür tanrı hissediyorlar kendilerini. Bunun uygulanışında ortaya çıkan sonuçlardan biri, yani bunu yaparken bu iradesi köreltilmiş, düşünemeyen, bir tür hayvan düzeyine düşürülmüş insan nesli oluşturmaya çalışırken, ekonomiyi ve dini bu iki nesneyi ellerinde İstedikleri gibi ayarlayabildikleri bir oyuncağa döndürmek istiyorlar. Mesele sadece din meselesi de değil. Mesele aynı zamanda ekonomi de söz konusu. Hatta dini ekonominin de çok çok altında bir olmasa da olur ama olsa daha iyi olur şeklinde bir noktada tutuyorlar, ekonomide kimin ne üreteceğinden ne kadar kazanacağına paranın hangi şekilde değerlendirileceğine varıncaya kadar uç noktalara kadar planlar yapıyorlar. Burada bir menkıbe anlatmak istiyorum ama menkıbe menkıbe bizdeki temel fıkrası gibi bir şey işte. Bir yönetici kral zalim biriymiş. Bir gün çarşıyı dolaşırken mıhçı görmüş. Mıh eski ifadesiyle çivi. Şimdiki gibi sanayide yapılmıyor. Demir ustaları tak tak vura vura mıh yapıyorlar. Mıhçıyı görmüş. Sen Günde kaç tane yapabilirsin bu mıhtan demiş. O da işte kıralım. Yapsam yapsam yüz tane yaparım demiş. E bin tane yapabilir misin demiş. Bir günde mi demiş. bir günde, Yok yapamam demiş. Yarın sabah güneş doğduğunda bin tane mıh istiyorum senden demiş. Efendim demiş gün zaten akşam oldu ben bunu ölsem dirilsem yapamam ustaları toplasam topluca yapamayız ben anlamam sabah istiyorum mıhları demiş adamı bir tasa basmış evine gitmiş akşam oldu hanımına demiş ki ben yarın öleceğim demiş nereden biliyorsun demiş yahu demiş bizim kral Biliyorsun ne derse onu yaptırıyor, yapmayanı öldürüyor öyle bir adam. Benim dükkanıma uğradı. Sabaha kadar bin tane mıh istedi benden. Sabahleyin ben onları teslim etmezsem beni öldürür. Bu şehirdeki bütün mıh ustalarını toplasam gene yapamayız biz bunu demiş. Kadın demiş ki bey yat uyu sen demiş. Ya nasıl uyuyorsun? Bari birkaç çift tane Yapayım da ya, bu kadar yapabildim diye Ya gün doğmadan neler duarsın yat demiş. Yatmışlar kadın uyumuş ama erkek uyuyamamış. Sabaha yakın kapı vurulmuş. Hızlı hızlı vuruyorlar. Kim o demişler içeriden Kralın korumalarıyız istemiş Adam demiş gördün mü? Sana dedim bunlar beni öldürmeye geldiler. Ya dur ben açayım kapıyı demiş. Kadın açmış. Ne istiyorsunuz demiş. Ya bu gece kralımız öldü. Ona tören için büyük bir tabut yapacağız. Yeterli müh yok elimizde. Birkaç tane müh bulsun bize bu usta demişler. O kadar müh dükkanımda var zaten demiş, götürmüş, vermiş. Bu menkıbe ama böyle şey değil yani hikaye. Fakat Hayat böyle bir hayattır. Gün doğmadan neler doğar? Şimdi bu dünyanın sömürgeci güçleri akıllarınca yeni insan yeni bir din bir şeyler icat etmek istiyorlar. Bunu da yaptı yapıyor gibi gösteriyorlar. Hatta kendilerinden çok sömürmek istedikleri insanlar onlara inanıyorlar. Yani kendileri de belki bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine belki de şahit değildirler. Yani inanmıyorlardır. Hadi bir şans deneyelim diyorlardır ama o alt tabaka dediğimiz milyarlar inandırılıyor. Onlar yapar bu adamı. Onlar biz yapıp yapamayacağımız belli değil diyorlarsa da bunlar yapar diye inanıyor. Çünkü temel güttükleri politika düşünemeyen yorumlayamayan bir nesil yetiştirmekti bu sözü ben 2021 yılında Ocak ayında konuşuyorum Allah bilir ya 10 sene sonra kayıtlardan bu sesi dinleyen kardeşlerim bugün bu planları yapan dev, süper yenilmez güçlerin yerleri esmiş topraklarda kaybolmuş, gitmiş olduklarını da görebilir. Gün doğmadan neler doğar? Yıl değil, günler bile ne yenilikler getirir bu dünyada? Bu sebeple Allah Celle Celaluhu'dan başka, büyük güçlere kim bağlandı, onların yörüngesine girdiyse, akıbeti hiç hayır olmamıştır. Bundan 100 sene önce Bolşevizm, sonraki adıyla Komünizm doğu topraklarına girdiğinde artık dünyada bir bu kalır. Başka bir güç olmaz siyasette, ekonomide zannedilmişti. 100 yılını dolduramadı Komünizm. 100 yılını dolduramadı, çöktü gitti. Ki yani Komünizm iktidar olsun diye Milyonlar öldürüldü. Milyonlar kutuplarda donmaya mahkum edildi. Trenlere odun istifi gibi insanları istifleyip mezarlığı olacağı şehirlere gönderdiler. Yüzyılını dolduramadı. O güç çöker mi hiç hayal edildi. Mülk Allah'ındır. Bir şaki, bedbaht insan gelip veya onun gibi bir çete grubu gelip bir yöreyi işgal ettiler diye mülk Allah'ın olmaktan çıkmadı. Çıkmayacak bir zaman. Eğer La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diye iman eden bir insan Amerika'yı çökmez, Çin'i mağlup edilmez zannediyorsa hiç vakit kaybetmeden otursun, güzel bir gusül abdesti alsın, iki rekat namaz kılıp, tecdidi iman edip, yeniden Allah'a iman etsin o. Bitmez, tükenmez, güç Allah'ın gücüdür. Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Amerika'sı, Avrupa'sı, Doğu bloku, Çin'i, dün yoktu. Bugün de, ancak, despotlukla ve zulümle var gibidirler. Yarınları her şey gibi bu dünyada yokluğa mahkumdur. Ama en baştan beri vurguladığımız düşünemeyen Allah'ı kullarıyla benzeterek inanmaya çalışan yani Allah'ın kudretini de insanların kudreti gibi zanneden teknolojik silahları ve imkanları Allah'ın mahluku olarak değil de Allah'a rağmen çıkarılmış, oluşturulmuş güçler zannedenler, işte Gusre alıp yeniden iman tazelemek zorundadırlar. Hayatı ve Allah'ı yanlış anlamışlardır çünkü. Bu sebeple önümüzde yeni bir ekonomi ve yeni bir din üzerinden, farklı bir insan ihdas etmek istiyorlar. Bunu becerebilecekler mi? Evet, becerecekler. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu Medine devletinde de ayağı kayıp munafık olup cehenneme gidenler, 10 sene o devletin Mekke'yi fethedip, İslam'ın hakim olduğunu görmeye sabredemeyenler oldu. Resulullah görüp de sallallahu aleyhi ve sellem onun nur akan yüzünden hayatın geleceğini anlayamayanlar şimdi hocaların konuşmalarına bakarak günlük siyasete ve haberlere, olaylara, teknolojik gelişmelere bakarak yanılmış olsalar ne olur yürek o yürek işte. Aynı mantık, aynı anlayış, aynı zafiyet o günkü insanda da vardı, bugünkü insanda da vardı. Benim Allah'ım kainatın sahibidir, mülkün sahibidir. Sözün sahibidir, geçmişin sahibidir, geleceğin sahibidir diye inanamadıktan sonra bu sonuçlar normal. Bu sonuçlar normal ama iznillahi teala te bir taife-i mansura, bir kurtulmuş fırka, fikirlerin, ideolojilerin, tankların, siyasetlerin, internetin çökertemediği kafaların sahibi bir nesil, Bi iznillahü teala kıyamete kadar bulunacaktır. Onlar Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diktiği fidanların çekirdekleridirler. Onları çökertemeyeceklerdir. Ama çökmüş bir kitle bulunacaktır şüphesiz. Namaz kılıyor olsalar da küfrün önünde diz çöktükleri için göstermelik ruku'lar ve secdeler kıyamet günü o nesni kurtaramayacaktır şüphesiz. Biz dinimize ki İslam dindir onun dışında din diye adı anılan bazı ideolojiler de vardır Hristiyanlıktı, Yahudilikti, Hinduizmdi vesaire işte şu bu dinler din diye anılıyor Tabii ki bu üst güç olduğunu düşünenler ama her şeyin üstünde bir Allah var bunu unutanlar bu e, gelişmelerin sonunda İslamiyet'e şekil verdikleri gibi Hristiyanlık'tı, Yahudilik'ti her tarafa şekil vermek istiyorlar. Yani din sadece İslam olarak tehlikeli değil onlar için. Ama şu farkla Hristiyanlığı istedikleri şekle zaten getirdiler. Bir boyayla yeni bir şekil verecekler. Yani bir boyama derdi var Hristiyanlığın. Ee, öbür beşeri e, ideolojiler zaten yani istediğin zaman istediğin şekilde bir kongreye bağlı kongredeki tüzük değişikliğiyle her şey olup bitiyor buradaki sorun İslamiyet'in e, değişmez kabul edilmesi e, onlar için çok zor oluyor ya yani nasıl değişmez İslamiyet nasıl değişmez nasıl hala Medine'deki kafayla insanlar yaşamaya çalışırlar düşünüyorlar bunu yaparken ya da bu İslamiyet'i zor da olsa değiştireceğiz düşünürken Asırlarca bilek gücüyle bunu yapmaya çalıştılar. İslamiyet daha güçlendi. Daha da büyüdü. Onların topraklarına sızdı İslamiyet bu sefer. Yani öldürmeye gidenler, Moğol örneğinde olduğu gibi, öldürmeye gidenler, İslamlanıp geri gittiler. Elhamdülillah. Avrupa, İslam'la tanışmak zorunda kaldı. Yani Endülüs'ten kovdular. Almanya'da İslam oldu. Hollanda'da İslam oldu. Şimdi baktılar ki bilek gücüyle, silahla bu daha fazla büyüyor. İslamiyete farklı bir saldırı çeşidi çıkardılar. 200 küsür senedir İslamiyetin kaynaklarını Kur'an ve sünneti incelemeye başladılar. İncelediler, incelediler. 200 küsür sene sürdü bu. Şimdi sizin Müslümanlığınız aslında şöyledir deyip yeni bir frekans göndermeye başladılar. Kadın konusunu bunun için sürekli kaynatıp kaynatıp çıkarıyorlar. Allah'ın ve şeriatının kadın konusundaki emirlerini ve yasaklarını bunun için sulandırmaya çalışıyorlar. Miras konusunu bunun için sulandırıyorlar. Ashab-ı kiramın hayatını bunun için sulandırıyorlar. İslam niye köleliği kaldırmadı, yasaklamadı diyorlar. Be edepsizler, be insanlığını yitirmiş mahluklar. 7 milyarı köleleştirdiniz be. 7 milyarı köleleştirdiniz ya. İnsanlara cips takıp uzaktan, uzaydan kontrol edilen insan üretmek istiyorsunuz. Bari kölelik konusunda bir şey konuşmayın. Yani bugün bu dünyayı yöneten birleştirilmiş milletlerin sahibi olan ve dolayısıyla bütün dünyanın sahibiyiz. Petrolünden, madeninden, insanından, derelerine, suyuna kadar her şeyin sahibiyiz biz diyenler. Kendileri dışında bir insanı insan olarak kabul ediyorlar mı? Herkesi tabii köleleri kabul ediyorlar. Aşı çıkarıyorsun, insana şekil vermek istiyorsun aşıyla. Sağlığı düzeltiyorum dersen, derken ölüme mahkum ediyorsun, felce mahkum ediyorsun insanları. Yani güya köleliği İslam niye kaldırmadı? Siz herkese köle bakıyorsunuz. Siz bari konuşmayın diyemiyor insanlar. Çünkü başa tekrar dönüyoruz. İradesi öldürülmüş. Haber bültenini hayatı zanneden cebinde para varsa bile haber bültenlerinde o para yoktur diye bir anons çıktıysa tamam benim param yoktur diye düşünen kaç çocuk babası, annesi olması gerektiğini haberlerden öğrenmeye çalışan algı kölesi nesli bu şekilde ikna edebiliyorlar. Ama bunun sorumlusu onlar değil. İradesini teslim edenlerdir. Çünkü onları Allah akrep olarak yarattı. Vazifeleri onların zehirlemek. Şeytanla beraber birleşip nesil çürütmek için yaratılmışlar. Yani biz allah Teala niye kutuplarda buz tabakası yarattın mı soracağız? Niye ekvator bölgesinde çok sıcak var mı diyeceğiz? Burası dünya, bu dünyada o da olacak, o da olacak. Tıpkı bunun gibi de şeytan olacak, cin olacak, şeytandan daha aşağı kalmayacak bu mahluklar olacak. Ama bir de büyük kitleler olacak, bu kitleleri de Allah imtihan edecek bakalım mahlup oluyor musunuz? Aldanıyor musunuz? Tuzağa düşüyor musunuz? Neyle Müslümanlık sınavı olacak bizim? Neyle sınav olacağız biz? Fakirlikti, ekonomiydi, siyasetti. Bazı kavramların altında Allah deneyecek. Bakalım eriyor muyuz? edemiyor muyuz? Bu görülecek. Bunun hiçbir alternatifi yok. Bundan kaçış yok. Dünya böyle kuruldu, böyle devam edecek. Dedik ki yeni bir din anlayışı çıkarmak istiyorlar. Siyasetin bile değil, üst, yani siyasete de şekil veren üst güçlerin kontrolünde bir din istiyorlar. Halbuki biz yüz seneye yakın zamandır sekülerist ruha karşı direnirken, o habasete karşı direnirken, biz yani siyasetin emrinde bir din olmasın, Allah'ın emrinde ve iradesinde bir din olsun Kavgamız buydu. Şimdi geldiğimiz noktada yahu siyasetin emrinde olsa iyi yahu bari ona razı olalım dedirtmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü siyasetçi zaten bizim içimizden çıkıyor. Yüzünü görüyoruz. Yüzümüzü görüyor. Beş senede bir de olsa önümüze çıkacak. Seçim endişesiyle bizi fazla ezmez. Dinimize dokunmaz diye düşünüyoruz. Şimdiki anlayışta gördük ki o siyasetin emrinde bir din de değil aradıkları çünkü siyasetçi halkla yüzleştiği için zulmünü alenileştiremiyor. Ama öbür taraftan siyaseti de e, kontrol eden, yönlendiren güç şu anda Allah'ın dinine şekil vermek istiyor. Siyasetçi ben de sizin gibi vatandaşım elimden bir şey gelmiyor diyeceği bir kıvam oluşturuluyor. Mesela siyasetçilere ne yapıyorsunuz ya? Allah'tan korkmuyor musunuz? Buraya cami buraya da bunu yaptınız. Bu, yani iki yıllık müdür cevabı ne? E kamuoyu, kamuoyu. Halk, e uluslararası güçler, anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar. Tamam ben de sizin gibi düşünüyorum. Lanet olsun tüh tüh tüh nasıl bu böyle oldu? E, hadi değiştirelim. E halk, e işte güçler. Kim bunlar? Hani halk hükümrandı? E biz halkız istemiyoruz bunu. İki zibidi ahlaksız veya daha adi vasıflarda birisinin gönlü kırılmasın diye milyonların gönlünü kırıyorsun. E oranlamaya bakıyoruz. Kardeşim biz yüzde sekseniz bunlar yüzde yirmi bile değiller. E bunların da hakkı hukuku var. E benim de hakkım hukukum var. Üstelik ben ahlakımı ve dinimi korumak istiyorum. O olmayan bir şeyi oluşturmak istiyor. Ama akıl durmuş durumdayız. Çünkü tefekkürümüzü irademizi insan olduğumuzu, Allah'ın kulları olduğumuzu, İslam'la şereflenmiş Müslümanlar olduğumuzu bile konuşamayacak, anlamayacak, yorumlamayacak bir e, cendereye yuvarlandık, itildik. Allah akibetimizi hayır etsin. Hedefleri ekonominin ve dinin, siyaset üstü güçlerin, oyuncağa haline gelmesidir. Bunu diğer din isimli oluşumlarda gerçekleştirdiler. İslam'da Müslümanlıkta gerçekleştirebildiler mi? Hayır. Gerçekleştirseler bizi de abi kardeş kadırsını alacaklar zaten. Elhamdülillah içimizden satılıkları bulup aldılar. Ebu Hüreyre radıyallahu anha hakaret eden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını, analarımızı normal kadınlar gibi konuşan bu hadisler bu değildir, bay hadise ne gerek var diyen güya Kur'an sevdalısı ruhuyla önümüze çıkan aslında Kur'an'ı da elinde oyuncak yapmak isteyen birilerini buldular. Hiçbir şekilde bunlar ümmeti Muhammed'in yüzdesini oluşturacak yani yüzde bir denecek tip bile değiller. Fakat yani uçta duran bu sebeple bu iş için şöhrete ulaştırılmış kimseler oldu. Bir de bir kadro daha oluştu bunların bu yani davizde kullanılan bu kuşların bu kuşların diyeyim iyi ifade olsun görüntüsüne aldanıp ana davamızı unutup bunlarla mücadeleyle uğraşarak insanların zihnini vay bu buna niye böyle dedi vay filancaya hakaret etti vay şeyhimize hakaret etti vay tarikatı kabul etmedi diye onunla uğraşırken geriden e, hocalar birbirleriyle uğraşıyor gibi görüntüde dinin ana ilerleyişine engel olan bir süreç oluşturuldu bu tabi bir miktar ağacımızdaki yapraklar dal budağımızdan kırılma dökülme nedeni oldu olmadı diyemeyiz ama Allah'ın izniyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kadro yoluna devam ediyor beş kişi de kalsa devam edecek beş <gülüyor> milyar olduğumuz günde devam edecek biiznillahü teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi budur Taife-i dediğimiz firkayı Naciye diyebildiğimiz bu mübarek nesil devam edecek ben bunu insanlarla iletişimim ve bağlantılarımda elhamdülillah genç kardeşlerimin üzerinde öyle görüyorum ki o kadar güzel görüyorum ki yani laik kafalı annelerin babaların çocukları oldukları halde Ey Allah'ım bir sen varsın bir de senin şeriatın var gerisi boştur diyen gencecik hanım kızlar görüyorum genç delikanlı kardeşlerimi görüyorum henüz sakalları siyah gür bir hale gelmemiş kafasında Ömer bin Hattab kafası var elhamdülillah şöyle Yüzlerce kamera olsa da eğilip bunların ellerini ayaklarını öpsem diyorum... Ümmetimin geleceğini onlarda gördüğüm için... Allah onlardan razı olsun. Allah onları... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... Şefaatiyle ve Havz-ı Kevseriyle ödüllendirsin. Gençlerde bu açıdan umut var. O ideoloji, bu tekvali, bu şuydu... Değil İslam, Allah ve şeriat... Kavgaya, gürültüye değil... Sadakata, ihlasa, ibadete, zikre, Kur'an'a vakit ayırıyor. Bugün miting yapıp kalabalık yapacağım derdinde değil. Ümmetimin 50 sene sonrasında tohumu ayakta tutan ruh olacağım ben diyor. Büyük düşünüyor, ileriği düşünüyor, yarını düşünüyor. Kardeşlerim, <gülüyor> burada bu yeni bir din oluşturacaklar ve bu dini Orta Doğu dini. Yöresel bir din. Onu da içinde Anadolu dini, Arap dini, Yemen dini, Şiiler öbür tarafta bir kopmuşlar. Avrupa'da modernize olmuş işte tarihi kalıntı gibi bir İslam. Yani İslam'ın ana halini, ana şeklini evrenselliğinden koparıp yöreselleştirecekler. O yöreselliğin içinde de ton ve tonaj farklılığı getirerek bir daha bir araya gelemez bir din yapacaklarını zannediyorlar belki de yakın zamanda henüz denedikleri bir oyun değil Kur'an'ı uygun bölümleri uygun olmayan bölümleri <gülüyor> diye ayırıp hatta camilerde aşırı olarak okunması bile yasak olan ayetler çıkarabilirler her an ama ne değişir? Firavun yaptı ne değişti? Nemrut yaptı ne değişti? Karun satıldı öbür tarafa gitti para için, ihaleler için ne değişti? Karun ihaleye kurban gitmiş bir Müslümandı. Karun'u biz hani meşhur Karun var ya gavur değil Karun. Karun Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. Akrabadırlar. İsrail oğullarındandır. O da Musa Aleyhisselam'a iman etmişti zamanında. Ama ihaleleri takip edebilmek için Musa'yı takip etmedi. İhaleye kurban gitti. Servete kurban gitti. Ebedi gitti ama. Ebedi gitti. Musa aleyhisselam ve ona iman edenler, onunla sadık kalanlarsa ebedi kaldılar. Allah'a hamdü senalar olsun. Tarih böyle geldi, böyle gidecek. Biz onlar böyle düşünüyor diye İslamiyetin başına bir şey gelir zannediyorsak vay bizim imanımıza be vay bizim imanımıza İslamiyetin başına ne gelir Müslümanın başına tek tük bir şey gelir Müslüman kaybeder İslam kaybetmez İslam dediğin Allah demektir Celle Celaluhu ezanı yasaklayıp Kur'an'ı men edip her yeri İslam mezarlığına çevirmek isteyenler sonra ne oldular sonra ne oldular onlar gitti kaldı İslam elhamdülillah komünizm 50 seneden fazla zaman İslam değil iyi harfini bile men etmeye çalıştı ne oldu sonra? sonra ne oldu? E, her şey ortada elhamdülillah evet bir dönem şehit olanlar olur bu dava uğruna zaten aradığı buydu Müslümanın veya berbat olup gidenler olur imtihan kaybetmeselerde haberleri Allah dinler gibi dinlemeseydin kafirlerin sana bir algı oluşturacağını o algıya esir edeceklerini anlasaydın işinle Müslüman olarak bunun için kardeşlerim biz iman ediyoruz ki dünya ve dünyanın içinde bulunduğu evren Allah'ındır Allah'ın olan bu dünyada tek bir taş parçası bile Amerika'nın değildir. Çin'in değildir. Asla değildir. Yok olma kaderi olan birisinin ezel ve ebedin sahibi olan Allah'a ait bir şeyi ele alması mümkün mü? Akıl var mantık var. Evren ve içindeki dünya Allah'ındır. Tenezzülü olmadığı için Allah'ın dünyaya, hadisi şerifteki ifadesiyle bir sinek kanadı kadar bile dünyanın kıymeti olmadığı için kafirler serpiştirip duruyorlar, rahat kullanıyorlar dünyayı. Allah böyle istiyor. Cehennemde de köşe bucak dolduracaklar için her yeri dünyada doldursunlar murad etmiş. Bir dünya Allah'ındır. Bizim elimizdeki tapular, derinliğiyle yüzeyliyle devletler geçicidir, geçicidir bitti. Nasıl benim elimde kalın kağıtlı tapu belgelerini? Devlet oturuyor. İstimlak ettim buradan yol geçireceğim diyor. Nasıl geçirirsin topuya bak topuya. Senden üç önceki hükümetten aldım bunu. Abdülhamit zamanından kaldı diyorsun. Dinleyen olmuyor senin. Git vergi dairesinde paran bankaya yattı al onu diyor. Ne ara bu ne de. istimlak ettim diyor. Halbuki sen devletsin, istimlak ettim diyorsun. Seçim yakın olunca, iptal ediyorsun o istimlak kararını. Yani hesabını sorar halk diye. Gerçek sahibi değilsin sen çünkü. Allah bu Celle Celaluhu. Bakma sen kullandırıyor Müslümana, kafire dünyayı. Sahibi Allah'tır. İstimlak ettim, ne yapacaksın ya? Ve bir gün, limenil mülkü liyum diyecek. Her şeyi istimlak edecek allah Teala. İki, din Allah'ın dinidir dünya Allah'ındır din Allah'ındır dine inanması iman etmesi istenen insanlar da Allah'ın kullarıdırlar şimdi tekrar toparlayalım dünya Allah'ın din Allah'ın insan Allah'ın Allaha ait olmayan bir başlık yok ki, Allah'ın olmayan bir şey yok ki. Bunu nasıl çözeceğiz bu sorunu diyelim. Dileseydi Allah, hepimizi full dindar yaratırdı. Camiden başka ne yaparsan çöküyor olurdu dünyada. Böyle istemiyor ki Allahü Teala. Üstelik dini ve dindarı azınlık tutuyor. Zorda tutuyor. Pahalı olsun diye. Kazmayı vurup, iki metre kazınca hemen beş kilo altın buluyor olsaydın, altın gramla mı satılırdı? Toprak dediğin şey, damperli kamyonla satılıyor. 50 lira. Onun içinden, bir kürek bile çıkmayan altın, gramla satılıyor İslam böyledir teşbih bile edilemez ama altındır herkesin elinde bulunmaz ve gram gram gider küfür molos gibidir molos damperli kamyonlarla taşınıyor sonra. Sağ dök, üstüne para bile verirler sana bu molosu al yeter ki diye dökülecek yer derdi var çünkü küfür budur şirk budur Nifak budur. Dünya Allah'ın Celle Celaluhu dünya için gönderdiği din Allah'ın anaların rahminde yaratılmış insanlar Allah'ın Allah'a ait olmayan bir şey olamaz ki. Filanca dediğimiz şey Allah'ın dilemesiyle o şekilde oluyor. Bu idraki yakalasın diye insanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olarak gönderildi çok az bir kesim peki ya Rabbi gönderdiğin Muhammed'in peşinden gideceğiz dediler sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kesimi de reddettiler o gün öyleydi bugün de böyle yarın da böyle olacak bu dünyada Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce hiçbir şekilde Müslüman sayısı yüzde elli olmayacaktır. Yüzde kırk dokuz olduğu bile mümkün değildir. Küfür çok olacaktır. Moloz, toprak her yer dolu. Üstelik de tarıma bile müsait olmayan toprak. Ama onun altında altın filan maden Kaldırıyorsun dal kadar toprağı da altından bir teneke çıkıyor veya çıkmıyor. Bu böyle olacak. Hakikat bu. Değerli <gülüyor> madenle moloz arasındaki fark bu. <gülüyor> Biz bu dünyayı Allah'ın görüyoruz. Bu dünyanın üzerinde Allah'ın dini İslam'ın devleti olması lazım diyoruz. Bununla Müslüman olmuş insanların yaşama hakkı elde ettikleri devleti kastetmiyoruz. Allah'ın şeriatı ile her şeyi ayarlayan devleti kastediyoruz. İngilizlerin o zamanki güçleriyle, sipop noktası olarak Müslümanlara ayar yapmak için kullandıkları ve bir aileye emanet ettikleri Arabistan'ı kastetmiyoruz bayrak olarak kelime-i tevhidi sömürmelerini biz asla ikna olacağımız bir hile olarak da görmüyoruz İslam'ın devleti Allah'tan başkasının söz geçirmediği, konuşmadığı Allah'a teslim olmuş devlettir ve başında ümmeti Muhammed'in yani bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin temsilcisi olan kendisini Kur'an ve sünnetle şeriatla kilitlemiş halife vardır. Ve bu kendisi zevki danışmanları etrafındaki ihalecileriyle idareci olan birisi değildir. Şura ile idare eden yani ümmeti Muhammed'in olgunlaşmış fikirlerini bulup o fikirlere göre ümmet adına idare eden birisidir 5 yılda bir kanaati sorulan bir toplum değildir ümmeti Muhammed toplumu buna biz İslam diyoruz buna Müslümanlık diyoruz bu Asla ve kat'a hayal değildir. Peki, yarın olacak mı? Yarın uzun bir zaman olabilir. Bugün de olabilir. Hiç öyle bir işaret yok. Ben, kelime-i tevhid söylemiş bir Müslüman olarak, kendimi dünya görüyorum başta. Benim kafam buna teslim elhamdülillah. Hiçbir kimse yoksa dünyada e ben var. Dolayısıyla Allah'ın muradı olan İslam kalkmamıştır bu dünyada. Benim çevremdeki dostlarım var. Ben öyle bir çevrelere oturup kalkıyorum. Ümmeti Muhammed olarak biz asla umutsuz değiliz çökecek bir projenin içinde değiliz ama çöktürülmesi için asırlardır uğraşılan büyük bir projenin içindeyiz bunun için cihat dinimizin temel noktalarındandır neden cihat Kur'an'da yüzlerce ayetin konusu olmuştur çünkü Kur'an geldiğinde İslamiyet din olarak insanlara sunulduğunda Allahu Teala bütün şeytanlaşmış güçlerin kıyamet sabahına kadar bu dine saldıracaklarını biliyordu. Çünkü onların cinsel sapıklıklarına doymaz bilmez ihtiraslarına canavarlaşmış, kurtlaşmış ruhlarına karşı İslam disiplin getiriyor. Elbette bu disipline teslim olmayacaklar. Olmak istemeyecekler. Yaşadıkları ormanı mağmur hale getiriyor İslamiyet. Elbette itiraz edecekler. Bunda hiçbir sorun yok. Böyle olması bir sorun değil. Ama Müslümanın bu süreci anlayamaması büyük bir sorundur. Müslümanın Allah'ın kitabındaki gelecek vaatlerini dinlemeye vakit bulamadığı halde, bulamadığını zannettiği halde, kafirlerin oluşturduğu algılaya, operasyona, tehditlere kulak asması, Allah'ı bırakıp büyük zannettiği güçlere mahkum olmasıdır. Neticede bir pille çalışan, o pili bitince de hiçbir işe yaramayan, telefondu vesaireydi cihazları hayat zannetmesidir. Hayyun Kayyumun olan Allahu Teala'yı bırakıp pille çalışan cihazlarla Allah arasında oranlama yapmasıdır. Bu yaptığı oranlama imanına nesline mal olduğu halde bundan uyanamamasıdır Müslümanın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yeni nesil bu tuzağı Yaşlı başlı sakallılardan, okumuşlardan, akademisyenlerden, hocalardan daha iyi anladı. Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Onlar belki o anlayan gençler azınlık olacaklar ama وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ Hep az olacak onlar zaten. Maden, değerli maden az olur. Kömür çok olur maden olduğu halde. Elhamdülillah. Dinimiz dünya dinidir. Onu hiç kimse Orta Doğu'ya, Anadolu'ya sığdıramaz, ezemez. Beş bin kişi, elli bin kişi bu uğurda gitti. Nereye gittiler? Eğer onlar o öldü gitti, helak oldu dediklerimiz, akıllarında Allah'a teslimiyet olmadan, Kalpleri Allah'a yönelmeden gittilerse eğitim hayat oldular ne yazık ki. Hayır. Allah'ı, Kur'an'ı, şeriatı bilerek, kabul ederek gittilerse elhamdülillah aradıkları yere gittiler zaten. Rablerine gittiler. Elhamdülillah deriz. Dinimiz dünya dinidir. Dünya dinine iman etmiş birileri olarak yöresel kafa ile yaşayamayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.